ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihi Allahu fala mudilla lehu ve men yudlil fala hadiya lehu ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve Muhammedan ve ve ve değerli müslüman kardeşlerim Değerli Müslüman bacılarım, bugünkü sohbetimiz özel bir konu olacak ve konumuzun adı da El-Mutaraccule yani erkekleşmiş olan kadınlar üzerinde konuşmamız olacak. Hiç şüphesiz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, öyle bir asırda yaşıyoruz ki kadınlar Allah Azze ve Celle'nin Onları yaratmış olduğu gayesinden bir kısmı çıkmış ve yaratılış gayelerini değiştirmişler ve kendilerine farklı bir, değiştirilmiş bir şekilde yaşantı kendi hayatlarına vermişler. Allah Azze ve Celle'nin kadına yüklemiş olduğu görevden ayrılmışlar, o görevin dışında kendilerini erkeklere rakip olarak görmüşler. Ve o rakiplik döneminde de kadın erkeğin amellerinin aynısını yapmaya çalışmış ve böylelikle de birçok müşkilatlara, sorunlara düşmüştür. Sebepleri ise, buradından anlatacağız inşallah. Sebeplerine gelmeden önce, yani bugün asrımızda, bu çağımızda kadınlara belirli bir vazife yüklenilmek isteniliyor. Yani kadın kendi hayatını kendisi, yönetmesini, kendisi idare etmesini ve hayatının önemli kararlarını da tek başına kendisini vermesini söylüyorlar ve erkeklerle bir yarış işinde olduğunu zannediyorlar ve bunun sonucu olarak da değerli kardeşim sonuç olarak da görüyoruz ki birçok kadın bu yarışmayı başaramıyorlar bu hayatı tek başına olan sorumluluklarını başaramadığından dolayı nefislerinde büyük bir zayıflılık ve müşkilatlar görüyoruz. Hem nefislerinde hem de bedenlerinde erkeklerin baskılarına erkeklerin baskılarına dayanamadıklarından dolayı, tahammül edemediklerinden dolayı böyle bir sorunla karşı karşıya geliyorlar. O yüzden değerli kardeşim dinde Allah azze ve celle bizlere bir görev vermiş erkeğe ve yine kadına da bir görev vermiş. Bu görevlerin dışına çıkıldığı takdirde insanlar yaratılış gayesini, fıtratını değiştirmiş olur. Ve sonuçlarına da bu değiştirilmenin sebebinde de karşılaşacağı sorunlara da geleceğiz. İbni Abbas radiyallahu şu hadisi söyler. ve vesselamdan aktarılmış. Le'ane adı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el muteşebbihin min er rical bin nisa ve el muteşebihat min en nisa bir rical rivaahu'l Buhari. Buhari'nin rivayetinde Abdullah İbn Abbas Aleyhisselatu vesselam'dan aktarır ve der ki Allah Resulü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri bazı erkeklerin kadına benzemelerini lanetlemiştir ve yine de bazı kadınları da erkeklere benzediklerinden dolayı lanetlemiştir. Ve maalesef bugün insanlarımızın çoğu kadın olsun erkek olsun bu konuya dikkat etmiyorlar. Müslüman kadınlarımız, Müslüman bacılarımız, eşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız, kızlarımız bu konuda cahil bir hayat yaşamaktadırlar bilgisizce bir hayat yaşamaktadırlar. Halbuki bu konuda Allah Azze ve Celle Kur'an'ı keriminde ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih sünnetinde bunun Allah'ın bir kesin haram olduğunu, yasak olduğunu ve lanet olduğunu bize bildiriyor. Dedik ya lanet La Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah resulü lanet etmiş. Kimleri kadınlaşmış erkekleri lanet ediyor ve erkekleşmiş. Yani erkeklere benzemeye çalışan kadınları da lanet ettiğini bildiriyoruz. Peki lanet nedir? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insana lanet okuyorsa bunun ne kadar büyük bir olay olduğunu önce idrak etmemiz lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam rahmet peygamberidir. Ama eğer bunu aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle ona emredip bu sözleri söyletiyorsa... Muhakkak bu olayın ne kadar çirkin, ne kadar büyük bir günah olduğunu Allah katında olduğunu bilmemiz lazım. Ve lanet denildiği zaman yani ahirette Allah Azze ve Celle'nin huzurunda rahmetinden, ahiret günü rahmetinden mahrum olacak. Ve Allah Azze ve Celle kime rahmet etmese de o kişi cennete giremeyecek. Çünkü aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, Kişi cennete ancak Allah'ın rahmetiyle girecek. Bunu sahabe-i kiram fazla anlayamadıklarından dolayı tuhaflarına gidiyor. Teaccüp ediyorlar. Bunun üzerine diyorlar ki peki ey Allah'ın Resulü sen de mi cennete sadece Allah'ın rahmetiyle gireceksin? Sen ki gece gündüz ibadet ediyorsun. Gece gündüz günahsız bir şekilde Allah Azze ve Celle kulluk yapmak istediğin halde sen de mi... Allah'ın rahmetiyle sadece cennete gireceksin dediğinde kendisi de buyurur ki evet ben de sadece Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğini bildiriyor. Öyleyse değerli kardeşim eğer lanet var diyorsa aleyhissalatü vesselam bunun manası ahiret gününde o kişiye Allah azze ve celle rahmetiyle karşılamayacak, onu rahmetinden uzaklaştıracak, ibad edecek. O yüzden değerli kardeşim, alimler demişlerdir ki bir kadın erkekle sadece bir konuda yarışabilir. Erkekle kadının yarışacağı bir konu vardır. Onun dışında bir erkek kadından farklıdır ve bir kadın da erkekten farklı olması lazım. Kocasından, babasından, oğlundan, evladından, kardeşinden farklı olması lazım. Nedir o bir husus? O da takvadır ilimde, güzel ahlakta, böyle durumlarda sadece yarışabilir, birbirlerine benzemeye çalışırlar. Yani Allah'a takvada, Allah'tan gerektiği şekilde sakınarak yaşamak, güzel ilim öğrenmek, o güzel ilmi amele çevirmek, güzel amellerde bulunmak, salih ameller işlemek, bu konularda birbirlerine benzeyebilirler. Onun dışında Allah Azze ve Celle kadını bambaşka bir sebep için yaratmıştır. Bambaşka bir gaye için, hedef için yaratmıştır. Görev ona farklı bir görev vermiştir. Ve erkeğe de bambaşka bir görev vermiştir. Ve ikisinin de görevlerini birbirine karıştırıp birbirlerine bu konuda rakabet yapmalarını ise yasak etmiştir. Abdullah İbni e, e, Salim İbni Abdullah radıyallahu anhu o da babasından şöyle rivayet eder. Aleyhi Vesselam buyurdular ki Ka Rasulullahhi sallallahu aleyhi ve sellem Sela Seun grup insan vardır o üç grup insana Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bakmayacak. Yani bakmayacak derken ne onların günahlarını bağışlayacak. Ne onlara sevaplarına mükafat verecek ne de onlarla konuşacak? Yani onların yokmuş gibi onlara bir muamele edecek. Ve Aleyhisselat vesselam selam buyurur ki el aku lil yani annesine babasına ilişkiyi kesenler. 2 el maratul mutarajjile. İkinci grup ise Allah'ın konuşmayacağı, onların günahlarını bağışlamayacağı, onlara bakmayacağı grup ise erkekleşmiş kadınlardır buyuruyor. Erkekleşmiş kadınlardır ve vesselam buyuruyor ve üçüncüsü ise ed yüz yani Türkçemizde yüz diyoruz deyyus nedir? Yani eşinin, bacısının, annesinin kız kardeşinin veyahut da kızının yabancı erkeklerle beraber bulunmasında hiçbir rahatsızlık duymadığı, müsaade etmesi yabancı erkeklerle beraber yolcu etmelerine, onlarla beraber oturup konuşmalarına sıkıntı duymadan Serbestlik gösteren erkeklere de Allah Resulü de yüz diyor ve de yüzlerle Allah Azze ve Celle Ahiret günü konuşmayacak, onlara bağışlama vermeyecek, sevaplarını vermeyecek ve onlarla bir kelimeks konuşmayacağını bize bildiriyor ve o yüzden değerli kardeşim, bu da hadisi şerifte de anlıyoruz ki Aleyhisselatü vesselam bu konuda ne kadar hassas bir konu olduğunu görmekteyiz. Peki erkeğe benzemek ne demektir? Bunun alametleri nelerdir? Buna ileride geleceğim. Buna ileride inşallah anlatmaya çalışacağız. İleride gelmeye çalışacağız. Bunun ne manaya geldiğini anlatacağız. Ama önce bir kadın neden bir erkeğin amellerini, erkeğin davranışına erkek gibi olmayı ister? Bu çok önemlidir. Bir kadın neden? hareketlerinde, konuşmasında, giyinişinde erkeğe benzemeye çalışır. Bunun sebeplerini önce anlatacağız, sonra bunun e, e, örneklerini vereceğiz, bazı örnekler vereceğiz. Ve örnekleri verdikten sonra da bunun tedavisi nasıl olur? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde insanların hem bu dünyada hem ahiretlerine mutlu olabilmeleri için ne yapmıştır? Bizlere bir yol, hayat prensibi vermiştir. Kur'an ve sünneti indirmiştir ve Kur'an ve sünnetle Allah azze ve celle'ye Allah azze ve celle doğru bir şekilde kulluk yapmayı bizlere göstermiştir. Öyleyse değerli kardeşim, muteraccule kelimesi denildiği zaman erkekleşmiş kadınlar denildiği zaman bunun manası yani sulukta Davranışta, işte, dış görünüşünde erkeklere benzeyerekten bir yarış içine giren kadınlar demektedirler, denilmektedir ve bunun bazı sebeplerini söyleyeceğiz. Bir kadın neden erkek gibi davranmaya çalışır? Halbuki Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'ında yasaklamış. Sahih sünnette bu haram olduğu halde neden bunu bir kadın yapar? Bir bakalım önce hastalığın, mikrobun nereden bize geldiğini ve o mikrobu önce tespit edersek ona göre de onun tedavisinin de yapılması mümkün olur. Birincisi olarak bunun böyle olmasının sebebi kadınların zayıf imana sahip olmalarındandır. Allah Azze ve Celle'ye korkuları eksiktir. Allah Azze ve Celle'yi tanımadıklarından dolayı, Allah'ın kitabını bilmediklerinden dolayı, Allah'ın emir ve yasaklarını okumadıklarından dolayı günaha düşmeleri de insana kolay gelir. Çünkü insan bildiği bir şeye göre hareket eder. Bilmediği bir şeyin nasıl sakınacağını bilmez. O sebeple Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyurur ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Bil ki Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Ondan sonra da günahların için Allah'a istiğfarda bulun. O yüzden değerli kardeşim günahlara düşmememiz için imanı tanımamız lazım. Allah Azze ve Celle'yi tanımamız lazım ve Allah Azze ve Celle'yi tanırsak, onu seversek o zaman imanımız artar. O zaman kadın kadın olarak kalmak ister, erkek de erkek olarak kalmak ister ama bir kadın imanı yoksa ve otta imanı çok zayıfsa erkekler gibi hareket eder ve Allah'ın Resulü'nün lanetine e, musibetine bağlanır yapışır ve böylelikle Allah'ın rahmetinden uzaklaşabilir. Bu böyle olmaması için değerli kardeşlerim değerli bacılarım öyleyse yapmamız gereken şey imanımızı tekrar nasıl kazanabiliriz bunu öğrenmemiz lazım. İmanı sevebilmemiz için Üç şey olması lazım. Üç şeyi araştırmamız lazım. O da nedir? Allah'ı Allah'tan korkmak. Yani el-havfü billah dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'den nasıl korkmamız gerekir? Bunu araştırmamız lazım. Allah'tan korkmak ne demektir? Bunu araştırmamız lazım. İkinci soru Allah'a sevmek. Allah Azze ve Celle'yi severek ona ibadet etmek nedir? Allah'a olan sevgimi nasıl arttırmam lazım? Bunu öğrenmemiz lazım. Üçüncüsü olarak Allah'tan nasıl ümit edilebilir? Bir Müslüman Allah Azze ve Celle'nin vaadinden nasıl ümit edebilir diye bunu araştırılması lazım. Çünkü ibadet yapılırken bir Müslüman Allah'a kulluk yaparken kulluğun şartlarından önemli olan üç tane neyi vardır? Şartı vardır. O da nedir? Bir Allah'a ibadeti yaparken sevgiyle yapacağız korkuyla yapacağız ve ümitle yapacağız. Yani Allah Azze ve Celle bize bir şey emretmişse kitabında veyahut da peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere sünneti seniyesinde bir meseleyi emretmişsek bunu hoşlanmayarak değil hoşlanarak severek yapmamız lazım. Bu birinci şart. İkinci şart korkarak yapmamız lazım. Yani şayet ben bu, bu ibadeti bu emri yerine getirmesem Allah Azze ve Celle beni cezalandırır. Allah Azze ve Celle beni bu ibadeti yapmadığımdan dolayı ateşine koyar gerekten korkmamız lazım. İsyan ederek Allah'ın önüne çıkarsak Allah Azze ve Celle'nin azabının elin bir azap olacağını, acılı bir azap olacağını ve o azaptan kaçış olmayacağını bilerek korkuyla o ibadeti yapmamız lazım. Ve üçüncü şart ise ümit edeceğiz. Neye ümit edeceğiz? Eğer ben bu görevi, bu emri yerine getirirsem Allah Azze ve Celle ibadetimde kulluğu doğru yaparsam karşılığında da Allah Azze ve Celle beni bağışlayacak, beni rahmetiyle karşılayacak, beni bu amel için mükafatlandırılacağına da insan ümit edecek. Yani sevgiyi, korkuyu ve ümidi bir arada bulunduraraktan Müslüman Allah'a kulluk eder. Ama sadece sevgiden Allah'a ibadet etmez. Çünkü bunu Hristiyanlar yapar. Sadece korkudan da Allah'a ibadet etmez. Çünkü bunu da hariciler yapar. Ve sadece ümit ile de Allah'a ibadet etmez. Çünkü bunu da mürciyeler eder. Yani ibadet etmez ama der ki, işte ben umut ediyorum ki cennete gireceğim. Çünkü ben de la ilahe illallah söylediğimden dolayı. Ve bu da yanlıştır. <gülüyor> o yüzden aleyhissalatü vesselam, zina eden adam hakkında, mütefakkun aleyh hadisinde geldiği gibi, Buyurmuştur ki, لَا يَزْنِ الزَّانِ هِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمِرِ هِيْنَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Zina eden bir kişi, zina esnasında mümin değildir. Yani imanı kamil olamaz. Ve yine bir içki içen adam da, içki içtiği esnasında mümin değildir. Yani imanı kamil değildir. O yüzden eğer bir kadın erkeğe benziyorsa, Davranışında, konuşmasında, giyinişinde bilsin ki o kadının imanı zayıftır. İmanının en alt derecelerde olduğuna en büyük bir alamettir. O sebeple bu sebebi kaldırmadan iman artmayabilir. İman artmayabilir ve bu günahın içinden de insan çıkmayabilir. İkinci sebebe baktığımız zaman kötü terbiye. Yanlış eğitimden dolayı kadınlarımız annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız, evlatlarımız, kadınlarımız gördüğümüz zaman görüyoruz ki yanlış bir eğitim aldıklarından dolayı erkekleşmişler. Bu hastalığa, bu büyük günahın içine düşmüşler. Çünkü El-Mutaraccüle konusu çok hassas bir konudur. Ve bugün Müslümanlar tarafından unutulmuş olan bir günahtır. Zanki böyle bir günah yoktur. Allah Azze ve Celle böyle bir şey bizlere anlatmamış, kitabında yokmuşcasına bir erkek istediği gibi davranabilir, bir kadın da istediği gibi hareket edebilir mantığını maalesef bu asrımızda çok yaymışlar. Halbuki değerli kardeşim bu yanlıştır. Kadın, kadınca kalması Allah'ın bir emridir. Erkeğin de erkekçe hareket etmesi Allah Azze ve Celle'nin bir emridir ve bu sadece... Saç kesmede, dış görünüşte kastedilmemiştir. Buradan örnekleri sayacağız ve bakacağız ki Subhanallah diyeceğiz. Ne kadar da biz bu örneklerden kendimizde de eşlerimizde de, annelerimizde de, ablalarımızda da kız evlatlarımızda da bu davranışları görmekteyiz. Ve işin ne kadar vahim olduğunu, tehlikede olduğunu birazdan hepimiz fark edeceğiz. O yüzden değerli kardeşim ikinci Etkenlerden, sebeplerden birisi de kadınların erkekleştiğinden dolayı nedir? Yanlış bir eğitimdir. Eğer bir topluluk salihse o insanları da salih insan olur. Ama bir topluluğun eğitim seviyesi kötüyse, yanlışsa o topluluktan da kötü insanlar doğacaktır. O yüzden değerli kardeşim eğer baba eğitici, öğretmen eğitici, Efendim anne eğitici görevini yapmasa, devlet eğitici eğitim görevini kızlar üzerine yapmasa, erkekler üzerine doğru yapmasa, o zaman ne yapıyor? O çocuğu ifsat ediyor. O çocuğun ifsadı da yarın aileye yansıyor. O ailenin ifsadı da toplumuza yansıyor. Ve böylelikle kocaman bir ülkenin ifsat ve kötü bir topluluk olduğunu görüyoruz. Yine üçüncü sebebe baktığımız zaman, Kadınların erkekleştiğini gördüğümüz zaman burada etken nedir sebep televizyonların medyanın olduğunu görüyoruz. Bugün maalesef medyamız bizlere sapık terbiyesiz hayasızca fikirleri yaydıklarını görüyoruz dizilerde reklamlarda filmlerde sözlerlerinde bunun propagandacılığını yapıyorlar ve bugün nice kadınlar Müslüman kadınlar Müslüman annelerimiz Müslüman kız kardeşlerimiz Müslüman kız çocuklarımız o filmlerin o medyanın etkisinde kalaraktan o davranışları almaktadırlar ve hiçbirisi de artık hayırı şerri bu medyanın bize anlatmış oldukları dinime zararlı mıdır faydalı mıdır diye artık insanlarımız da düşünmüyor acı verici olay da budur yani öyle bir çirkin bir şekilde propagandalar yapılıyor o kadar medyalanan evin içinde resmen necaset akıldığı halde artık ne kadın ne erkek bu konuda ne yapmıyor? Bir araştırmada bulunmuyor. Asla acaba bu benim dinime faydalı mıdır? Zararlı mıdır diye artık bunun muhasebesini de yapmıyor. Ve hatta üstelik bu medya kurumları insanlara kadınların erkekleşmeleri için ve erkekleşmeleri için her türlü desteği de, gücü de işte programlarında, dizilerinde ve filmlerinde göstermeye çalışıyorlar. Diğer bir etkene baktığımız zaman, sebeplere baktığımızda görüyoruz ki Müslüman kadınlar körü körüne, körü körüne başka kadınları taklit ediyorlar. Başka kadınları taklit ediyorlar giyinişlerinde bakımlarında, konuşmalarında, hareketlerinde, itikatlarında, körü körüne taklit ettiklerinden dolayı, zararlı insanları taklit ettiklerinden dolayı, böylelikle değerli kardeşim, ne oluyor? Kendileri de bu erkekleşmiş olan prosesin içine duruma düşmüş oluyorlar ve böylelikle o günaha da girmiş oluyorlar. Başka bir sebebe baktığımız zaman, beşinci sebebe baktığımızda, Annelerimiz, bacılarımız, kız evlatlarımız yanlış kız arkadaş edindiklerinden dolayı, yanlış kız arkadaş edindiklerinden dolayı onların erkekleşmelerine, erkekçe hareket etmelerine sebep oluyor. O yüzden aleyhisselatu vesselam, Mutefakkun aleyh hadisinde buyurur ki, ''Methelul celisus salih vel celisus su ke hamilul miski ve nafihul kir.'' Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, salih toplantıların misaliyle kötü arkadaşların misali nedir? Bir koku tüccarıyla, koku satan adamla bir demirci misalidir. Ateşin önünde demirle uğraşan insan misalidir. Kokuyla arkadaşlık eder, koku tüccarıyla arkadaşlık eder. Ya ondan koku alır, ya ondan koku borç edinir veyahut da arkadaşı ona koku ikram eder ve Hiçbir şey de yapmasa onunla beraber bulunduğu sırada güzel kokular duyduğunu bizlere bildirir. Ve kötü arkadaş ise demircidir Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Zanki bir demirci ile e, buluşmuştur ya onun elbisesini yakar ya yakmasa elbisesi kirlenir ya o da olmasa en azından devamlı kötü kokular içinde kalacağını habis kokularla kalacağını bizlere bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim İslam dini bizlere sadece bir Müslüman arkadaşı, Allah'tan korkan, ibadet ehli olan, sadık olan, yalancı olmayan, dürüst Müslümanlarla dost edinmemizi bizlere emrediyor ve sadece misafir ederken inanan insanları misafir edeceğimizi, evimize soktuğumuz insanlar arkadaşlarının Müslüman ve emin insanlar olacağını elinden dilinden İslama dinimize, şahsımıza, bedenimize, malımıza zarar gelmeyen insanlarla arkadaşlık yapılmasını bize bildiriyor. Yine sebeplerden birisine baktığımız zaman kadınların bugün erkekleşmesini gördüğümüz zaman, bu duruma düşmelerini gördüğümüz zaman sebeplerden bir tanesi de çünkü kadınlar kendi nefislerini, kendilerini ezilmiş olarak görüyorlar. Toplumun propagandasına da inanaraktan kadınlar bugün işte ben dinimde kendimi ezilmiş olarak görüyorum. Dinim bana baskı uygulamaktadır diyerekten kendisinin kurtuluş aradığını, daha bir mutlu bir hayat aradığını zannederekten erkekleştiklerini görüyoruz ve böylece ne yanlış yollara girerekten batıl yolda mutluluk aramak istediklerini görüyoruz. Halbuki bunun da yanlış olduğunu birazdan anlatacağız. Ve yine değerli kardeşim sebeplerden bir tanesi de kadınların erkekleşmiş olmasının sebeplerinden bir tanesi de kadınlar kendilerine örnek aldıkları şahısların kötü insanlar olduğunu görüyoruz. Çünkü herkes mutlaka hayatında bir kadını veyahut da bir adamı kendisine örnek alır. Bir şahsı kendisine örnek alır. Allah Azze ve Celle bizlere kimi biz örnek alacağımızı bildirir. Bir Müslüman erkek bir Müslüman kadın ancak örnek alacağı insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında kimseyi örnek almaması lazım. Bizim için örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yüzden değerli kardeşim bugün bazı kadınlar kendilerine yanlış örnek insanları aldıklarından dolayı yanlış e, şahsiyetleri kendilerine hayal olarak aldıklarından dolayı, güzel örnek aldıklarından dolayı kendilerini bu günahın içine düşürmüşlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, وَمَا أَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا وَمَا نَهَاكُمْ anhu فَانْتَهُوا Size Allah Resulü neyi getirmişse, Allah'ın elçisi size neyi getirmişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan uzak durun. Kul en kuntum tuhibbun Allaha fattabi'unu yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uyun ve ki onun üzerine de Allah Azze ve Celle sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam buyurur ki Buhari Müslim'in rivayetinde geldiği gibi her çocuk fıtrat üzerine doğar. Ancak annesi babası onu ne yapar? Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır, Mecusileştirir. Öyleyse eğer anne baba ve kadın kendisine yanlış kişiyi örnek almışsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın dışında başka bir insanı kendisine örnek almışsa bilsin ki o insan ne yapmıştır? Yanlış ve kötü bir insanı örnek almıştır ve onu asla bu dünyada Ahirette mutlu edemeyecektir. Sekizinci sebebe baktığımız zaman kadınlarımız annelerimiz kız çocuklarımız kız kardeşlerimiz erkekleştiklerini gördüğümüz zaman bu hale düştüklerini gördüğümüz zaman sebebi nedir? Çünkü kocaların abilerin kardeşlerin oğulların vazifelerini yapmadığını görüyoruz. Çünkü onlardaki kıskançlık hasleti bitmiştir. Artık kadını kendi haline bırakmış. Hanım ne yaparsa yapsın, erkekleşir mi? Nasıl davranırsa davransın, ne giyinirse giyinsin, nasıl dolaşırsa dolaşsın, kiminle konuşursa konuşsun, ne isterse onu öğrensin, kimi örnek almak istiyorsa onu alsın diyerekten Allah'a yapılan açık muhaliflere ses çıkartmamışlardır, sakin kalmışlardır. Allah'ın emretmiş olduğu e, İslami giyimlere karşı hiçbir şey yapmamışlardır, mütesahil davranmışlardır, hatta onları o konuda desteklemişlerdir. Yani velisi veyahut da erkek ailedeki yaşayan erkekler de Müslümanca hareket etmediklerini görüyoruz ve böylelikle o kadınların da böyle bir günaha düşüyor. Bunu da anlattıktan sonra değerli kardeşim şu meseleye geliyoruz. Kadın dedik ya, kadınlığında kalacak ve örneklere geçeceğim. Ve bir kadın asla bir Müslüman kadın erkekçe davranmaz. Ve bu örnekleri vereceğim şimdi sizlere ve herkes şu soruyu sorsun. Bende bu davranış var mı yok mu? Varsa tehlikededir. Hangi kadında bu varsa bilsin ki Aleyhissalatu vesselam seni anlatıyor. Aleyhissalatu vesselam konuşurken cennetten ve cehennemden örnekler veriyor. O örneklerden bir tanesi sensin. Ya cennetliklerden anlatırken seni görmüş, seni anlatıyor. Veyahut da cehennemlikleri anlatırken o cehennemde seni görmüş ve seni anlatıyor. O yüzden ben bazı kardeşlerimize, bazı bacılarımıza şaşırıyorum. Gerçekten hadis-i şerifi okuduğumuz halde hala o kardeşimiz, hale o bacımız o davranışını değiştirmiyor. Mesela en basit olarak aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki cehennem ehline baktım cehennem ehli bana gösterildi ve onun içinde en çok cehennem halkının en çoğunun kadınlar olduğunu gördüm bunun üzerine bir sahabi kadın dayanamayaraktan hemen kalkarak itiraz eder ve sorar neden ey Allah'ın Resulü neden biz kadınlar cehennemde sayımız bu kadar yüksek olacak bunun sebebi nedir dediğinde Aleyhissalatü Vesselam iki sebep söylüyor. Ve bu iki sebep hangi kadında varsa ey Müslüman bacı kimde bu iki sebep varsa bu özellik varsa bilsin ki peygamber onu cehennemde görmüş. Bunun şakası yok. Ona göre bu iki davranıştan kendisini temizlemek için mücadele etmesi lazım, tövbe etmesi lazım. Çünkü insanın ne kadar günahı büyük de olsun ne kadar büyük bir günah da işlemiş olsun. Velev ki şirk yapsın. Velev ki en büyük günahlar yapmış olsun. Yine de o insan asla, yine de o insan asla Allah'tan rahmetini, ümidini kesmeyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle ki, Ey iman edenler Allah'tan ümidinizi kesmeyin. İnna Allah'a yegfiru zunube cemi'a. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlar. Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlayacağını bize vaat ediyor. Öyleyse önemli olan günahlardan tövbe etmek gerekir. Ölüm gelmeden önce, ölüm gelmeden önce kişi hayatında tövbe ederse bütün bu günahlarından bağışlanacak. Ve Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki iki sebepten dolayı kadınlar cehennemde fazladır. Hemen kadın bir Müslüman, akıllı kadın, imanlı kadın bu soruyu kendisine sorması lazım. Bu davranış bende var mı yok mu? Varsa değiştir. Eğer değiştirmesen bil ki seni Peygamber aleyhissalatü vesselam orada mahşer günündeki cehennemdeki gösterilen sahneden o sahnede seni gördüğünü bildirmektedir. Nedir o? Bir buyuruyor ki onlar çok lanet ederler. Yani konuştukları zaman söverek konuşurlar. Kocasıyla konuştukları zaman, efendim ailesiyle konuştukları zaman, tartıştıkları zaman tartışmayı kontrol ederekten lanetlerine konuşurlar. Lanetlenerekten öfkeyle konuşurlar ve bu da onları cehenneme atacak. İkinci sebeb ise almış oldukları kocanın yapmış olduğu iyiliklere Karşılık gösterdiklerinden dolayı, yani inkar ettiklerinden dolayı, nimeti kabul etmediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları bu yüzden cehennemine koyacağını aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Öyleyse değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 124. ayetinde şu ayeti bildirir. Der ki, Allah Azze ve Celle, ve men yaamel min's salihati min zekerin ev unse ve huve mu'min fe ulaihe yedhulun el der ki Allah azze ve celle kim salih ameller işler ister erkek olsun ister kadın olsun ister kadın olsun ister erkek olsun ve salih amel olarak işlediği davranıştan dolayı Allah azze ve celle onu ne yapacak Cennetine koyacak ve onlara asla bir zulüm işlemeyecek. Öyleyse değerli kardeşim, öyleyse değerli kardeşim yapmamız gereken bu soruyu kendimize sormamız lazım. Kadın ol, erkek ol, sana düşen görev nedir? Allah Azze ve Celle'nin sana çizmiş olduğu bu kaderi kabul edeceksin. Allah Azze ve Celle'nin sana bu dünyada vermiş olduğu rolü kabul ederekten Allah'a teslim olursan, Allah Azze ve Celle diyor ki ona ben cennetime sokacağım ve ona hiçbir zulüm zerre kadar da zulüm müsaade ona ettirmeyeceğim buyurmaktadır. Madem ki böyle öyleyse bir Müslüman kadın asla erkeğin görevlerini tartışmaması lazım. Ve yine bir erkek de asla bir kadına verilen görevleri tartışmaması lazım. İkisi de bu görevleri kabul ederekten ancak böyle bu dünyada ve ahirette mutlu olabileceklerine de Kesinlikle kesin bir şekilde iman etmeleri gerekmektedir. Bunu da anladıktan sonra öyleyse sorumuza geliyoruz. Bir kadının erkekleşmiş olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bundan bazı örnekler vereceğim. Bir kadının e, nasıl erkeklere benzediğinin örnekleri nelerdir? Buradan bazı örnekler vermeye başlayacağız. Bir, kadın... Erkeklere benzemeye çalışır. Nedir bu? Yani giyinişinde, elbisesinde ne yapar? Erkek gibi giyinir. Maalesef bugün nice Müslüman kadınlar pantolon giymektedir. Efendim erkek elbisesi giymektedir. Erkek ayakkabısı giymektedir. Halbuki az evvel de dediğimiz gibi, az evvel de dediğimiz gibi aleyhissalatü vesselam yasak etmiştir. Şimdi şu hadisi iyi dinleyin. Ebu Davud'da bu hadis geçiyor. Bunu mutlaka iyi dinleyin ve iyi kavrayın. Bunu mutlaka iyi dinleyin ve iyi kavrayın ve not edin. Ayşe radıyallahu anhaya soruluyor. Ey Allah'ın Resulünün eşi Ayşe radıyallahu anha bir kadın kocasının terliğini giyebilir mi? Zaruret olsun olmasın bir kadın durup dururken kocasının elbisesini giyebilir mi? Gömleğini giyebilir mi? Efendim ayakkabısını giyebilir mi? Ayşe, Resul, Ayşe radiyallahu anha buyurur ki Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kadınları lanetlemiştir. Kocasının terliğini giyen kadını dahi lanetlediğini bildiriyor. Ama bugün maalesef kadınlarımız bunda bile dikkat etmiyorlar. Yani bir kadın bütün giyinişiyle, dış görünüşüyle Kadında erkekten farklı olması lazım ve asla zaruret olmadığı müddetçe zaruret olmadığı müddetçe erkeğin giyinişine ne yapmaması lazım yanaşmaması lazım öz kocasının elbisesi bile olsa bir dakikalık bile olsa giymemesi lazım çünkü Ay Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki zaten peygamber aleyhissalatü vesselam bu kadınlar kocasının terliğini giyen kadınları lanetlemiştir çünkü o artık erkeğe benzemiştir buyuruyor. O yüzden kadınlar ne kadar ince, ince bir şekilde aleyhissalatü vesselam bu konuda İslam aldığını görmekteyiz. Değerli kardeşim bugün çarşı pazarda nice kadınlar var giderler pazardan erkeğe benzeyen elbiseleri alırlar ve onları giyerekten dolaşırlar ve bilsinler ki bu da peygamber aleyhissalatü vesselamın yasaklamış olduğu nedir ee, erkekleşmenin hadisidir. İkinci örneği verelim. İkinci örnek ise nedir? Kadın baş örtüsüne dikkat etmez. Hangi bir kadın başını örtmüyorsa bilsin ki erkekleşmiştir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunların Allah'ın rahmetinden ahiret günü uzak olacağıyla uyarıyor bizleri, korkutuyor. Aman diyor bunu yapmayın. Eğer erkeğe benzerseniz, Allah Azze ve Celle böyle insanları bağışlamayacak. Bu Allah'ın koymuş olduğu yeryüzündeki kuraldır. Ve bu kuralı hafife almayacaksın. Eğer hafife alırsan ahiret günü pişman olanlardan olacaksın. Nasıl ki ticaret kuralını, trafik kuralını hafife almıyorsan Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kuralları da hepsinden üstün ve ciddi görmen lazım. Çünkü neticede bu kuralları Allah Azze ve Celle getirirken insanların faydaları için Onların barışı için, onların iki dünyadaki mutluluğu için yapmıştır. O yüzden değerli kardeşim, Müslümana üzerine düşen nedir? Üzerine düşen İslami başörtüsünü bir kadın takması lazım. Ve maalesef bu konuda da gene kadınlarımız başörtüsünü de oynamaya düşmüşlerdir. Başörtüsü iki türlüdür. Bir İslam'ın emri olarak bir başörtü var. Bir de ibadet dışı örf olarak başörtü vardır. Bizler ise... Hecap dediğimiz zaman İslam dininin kast etmiş olduğu başörtüyü kastediyoruz. İslam dininin baş, tarif etmiş olduğu başörtüsü ise sekiz tane şartı vardır. Eğer bu sekiz şartı bir Müslüman bacı dikkat etmeden takıyorsa bilsin ki onun takmış olduğu başörtüsü örfi bir başörtüdür ve Allah katında ibadet olarak kabul görmeyecektir ve sevap almayacaktır. Öyleyse bu güzel davranışını niçin Allah için ibadete çevirmiyorsun, niçin Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu şekilde istemiyorsun ve başörtüsü ayrı bir konudur İnşallah onu da başka bir zamanda başörtünün detaylı bir şekilde hükmü, hikmeti neden böyle olduğunu ayetlerle neden farz olduğunu ve ne kadarın farz olduğunu başka bir derste söyleyeceğiz ama burada bu sekiz şartı kısaca Saymak istiyorum bir bedenin bütün her yerini örtmesi lazım. Müslüman bir kadın aleyhissalatü vesselam diyor ki ne zaman odasının dışında elbisesini çıkartırsa Allah'ın korunmasından uzak edilmiştir. Artık Allah azze ve celle o kadını himayesinden çıkartır. O yüzden aleyhissalatü vesselam sadece kadının yatak odasında elbisesini çıkartmasını caiz görmüştür. Onun tarafında bir kadın istediği gibi odalarda yarı çıplak dolaşamaz. Bu haramdır. Maalesef kadın diyor ya bu benim evim istediğim gibi hareket edebilirim. Bu yanlıştır. Çünkü kadın sadece caiz olan ona elbisesini çıkartması, ve Vesselam buyurdu gibi yatak odasındadır. Onun dışındaki odalarında, abdest bu azaların yıkadığı yerlerin dışında bütün azalarını örtmesi lazım. Yani sadece yüzünü. Başını, ellerini omuzuna kadar ve ayaklarını topuğa kadar açık bir şekilde kendi evinde dahi dolaşabilir. Onun dışında mecburdur bir kadın bütün bedenini örtmeye. Ama bugün nice bacılar var, kendi evinde olduğu zaman şortla dahi dolaşıyor. İşte bu benim kendi evi istediğim gibi dolaşırım diyorlar ve bu da yanlıştır. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu haram demiştir. Ve bu sadece böyle elbiseler, şortla, efendim özel iç şamaşırlarla bir kadın Kocası için yapar ve bunu da yaptığı zaman sadece yatak odasında olacağını da bize hadisi şerifler bildirmektedir. Onun odanın dışındaki diğer odalarda bir kadın sadece yüzünü, başını ve ellerini gösterir. Şayet orada bir yabancı yoksa. Onun dışında bütün bedeni hep örtülü olması lazım. Ve dışarı çıktığı zaman baştan ta yere kadar, topuklara kadar değil, pardisosunun yere kadar değmesi gerektiği birinci şarttır İkincisi değerli bacılarım başörtüsünün şartı İslami hicab dediğimiz zaman tesettür şartının ikinci şartı ise bu elbisenin ne kendisi süslü olacak ne de oradan bir süsler belirtileri gözükecek eğer başörtüsü tesettürü yine süslü ise yine oradan kokular geliyorsa o zaman bu İslami tesettür değildir yani en azından başörtüsü omuzlarından aşağı olacak. Omuzlarından aşağı inecek ve göğsüne kadar inmesi lazım. Bütün bedenini kapalıyor ama başından örtmüş olduğu başörtü de en azından omuzlarından geçecek. Omuzdan yukarı örtülen başörtü İslam'ın emretmiş olduğu başörtü değildir. Öylelikle bu da örfü bir başörtüdür ve örfü başörtü ibadet değildir. Sadece Allah'ın emretmiş olduğu şekilde Yapılırsa ibadet haline ve sevap haline gelecek ve buna muhalefetlik etmek ise Allah Azze ve Celle'nin ukubetiyle cezasıyla karşılaştırılacak. Üçüncü şart ise giymiş olduğu tesettür şeffaf olamaz. Yani elbisesi şeffaf olamaz ve e, içini gözükmemesi lazım. Yani içindeki diğer elbiseleri veyahut da bedeninden uzuvları gözükmemesi gerekir. Dördüncüsü elbise geniş olması lazım. Tesettürü Müslüman kadının geniş olması lazım. Dar giyemez. Beşincisi ise koku olmaması lazım. Tesettürdeki hijabında üzerinde dışarı çıktığı zaman bir koku üstünde bulunmaması lazım. Altıncısı ise bu da bizim konumuzla ilgilidir. Erkek elbisesine benzemeyecek. Eğer giymiş olduğu tesettür erkek tesettürüne benziyorsa... Bu da yine caiz değildir, yasaktır. Yedincisi ise kafir kadınlara benzemeyecek tesettür şekli. Yani işte bugün maalesef sosyete, İslamcı sosyete dedikleri gibi, cet sosyete diye adlandırılmış olanların yapmış olduğu gibi tesettür şekli asla İslami bir tesettür değildir. Ve Allah katında da kabul edilmeyen bir tesettürdür. Öyleyse kafirlerin yapmış olduğu başörtü şekliyle, Veyahut da gayrimüslim kadınlarının örtülmüş giyişsileriyle tesettür yapılamaz. Ve sekizinci olarak da başörtüsünü, İslam tesettürünü takan bir kadın bunu yaparken de meşhur olmak için, insanların dikkatini çekmek için de giymeyecek. Yani amacı bununla bedenlini örtecek. İşte efendim marka, ne markaları var? Ver sadece takımı diyerekten gimeyecek diğer Müslüman kadınlara hava atması için bu tesettürünü giymemesi lazım. Üçüncü sebebe geçiyorum Üçüncü 3 örneğe geçiyoruz kadındların kadınların, e, kadınların e, erkekleşmesini anlayabileceğimiz üçüncü sebebe bakıyoruz. Nedir Evinden ihtiyacı dışı fazla çıkan kadınlar erkekleşmiştir. Öyle bacılarımız var maalesef, her gün çarşıya çıkar, her gün pazara çıkar, her gün dolaşmak ister, her gün pazara gitmek ister, her gün falanı ziyaret etmek ister. Halbuki bu da erkekleşmişliğin bir alametidir. Allah Azze ve Celle diyor ki biz kadını, onun mekan olarak evini seçtik. En güvenlik, en sağlam bir bölge Kadın için evi olduğunu, en hayırlı olduğunu bildirmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, لَا تَمْنَعُونِسَاَكُمْ اِلَى الْمَسَاجِدِ Ancak hanımlarınızı camiye gitmeleri için yasak etmeyin. Ancak evlerinde kılacakları namaz, camideki kılacağı namazdan daha hayırlıdır. Hatta bir kadın gelip diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, seninle, senin caminde mi namaz kılmak benim için daha sevaptır? Yoksa evimde kıldığım namaz mıdır? Bunun üzerine aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Diyor ki evindeki kılmış olduğun namaz benimle benim camide kılmandan daha şeydir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılınan namazın yüzde yüz kabul olduğunun bir alametidir. Peygamberle namaz kılıyorsun onun mescidinde kılacağın halde aleyhisselatu vesselam diyor ki senin evinde tek başına kıldığın namaz benimle beraber benim mescidde kılmaktan daha hayırlıdır. O yüzden bir kadın caminin dışında ihtiyacı olmadan... Haceti olmadan, zaruret olmadan evinden çıkmaması lazım. Evinde kalmaya önem göstermesi lazım. Ama maalesef bugün kadınlarımız bakıyorsun çarşıda pazardan ayrılmıyorlar. Efendim öyle alışveriş merkezlerinden çıkmıyorlar ve zannediyorlar ki böylelikle evin ihtiyaçlarını gideriyorlar. İşte ben kocama yardım ediyorum diyerekten 6-7 saat, 8 saat Günde çarşılardan dolaşaraktan böylelikle kendisini aldatmaya çalışıyor ve böylelikle de görüyoruz ki o kadının bir müddet geçtikten sonra erkekleştiğini davranışlarına acil bir farklılıklar görüyorsun ve aileye zarar veriyor ve aileye zarar vererekten toplumda bozulmaya başlıyor. Dördüncü örnek ise kadınların erkekleşmesinin alameti ise yabancılarla konuşması yabancı erkeklerle konuşurken hiç dikkat etmemesi bu da neyi gösterir o kadın artık erkekleştiğini yani pazara gidip hiç sıkılmadan hemen sorabiliyor bu kaçadır bu nedir pazarlığa giriyor halbuki kocası yanında kocasını konuşturmuyor o konuşuyor öyle kardeşlerimiz var evde bulunduğu halde telefona hanımını gönderir hanımı telefona cevap verir bu da erkekleşmenin bir ön hazırlığıdır ve bu da tehlikelidir halbuki bir erkek evde varken Kalhanımını hanımını telefona göndermesi bazı alimlerce caiz değildir, haramdır. Çünkü bunu harama götüren bir yoldur, erkekleşmesine bir sebeptir. Öyleyse ne yapılması lazım? Bir Müslüman kadın gerek olmadığı müddetçe yabancı erkeklerle diyaloğa girmemesi lazım, bunu babasına bırakması lazım, kardeşine bırakması lazım, velisine bırakması lazım. Ama zaruret olursa muhakkak ki konuşacak, kendi nefsinin savunacak ve anlatabilecek. Ama kalkıp, işte ben alışveriş yapıp oradaki erkekle pazarlığa giriyor, saatlerce konuşuyor, İşte sen ne biçim adamsın diyor, bilmem şöyle bir şey, öyle bir konuşuyor ki sanki onun elli yıllık arkadaşı, kardeşiymiş gibi, babasıymış gibi onunla konuşuyor. Beşinci örnek ise kadının erkekleştiğini gördüğümüz alametlerden, Örneklerden bir tanesi de değerli kardeşlerim. Kadın konuştuğu zaman bağırarak konuşur. Eğer bir kadın bağırarak sesli konuşuyorsa, bu kadın erkekleştiğinin bir alametidir. Tehlikelidir arkadaşlar. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle gür sesi erkeğe vermiştir. Sesli konuşmayı erkeğe vermiştir. Ve sessizliği ve zayıf vücudu ise kadına vermiştir. O yüzden bir kadın namazda dahi, eğer imam yanlış kıraat okuyorsa sesiyle onu düzeltmez. Ne yapar? Eliyle alkışlar. Eliyle yani sağ eline sol elinin dış tarafına vuraraktan onu ikaz eder. Demek ki namazda bile eğer kadın bağıramıyorsa, konuşamıyorsa bugün nice bacılar var, bugün nice kadınlar var pencereyi açar, pencereyi açar tesettürüyle bağırır oğlum gele ve işte falan e, kocasını seslendirir. Anahtarı çağırır, atar vesaire. Ekmek sepeti aşağıya indirir. Dükkancıya bağırır. Dükkancıdan sipariş vererekten bağırmaya çalışır. Ve bu da neyi gösteriyor? Bu kadının erkekleştiğini göstermekte bir örnektir. Ve yine değerli kardeşlerim, yine değerli kardeşim altıncı örnek ise, kadınların erkekleşmesini şeyi nedir? O da, Erkekçi hareketler eder. Yani erkek hareketleri gibi ellerini oynatır. Efendim konuştuğu gibi erkek gibi sesini çıkartmaya çalışır. Efendim yürüyüşlerini erkek gibi yürümeye özen gösterir. Kavga ettiği zaman erkek gibi kavgada kendisini göstermeye çalışır. Ve bu da nedir? Ee, o kadının erkekleştiğine bir örnektir. Başka bir Başka bir örnek ise, yedinci bir örnek ise değerli kardeşim, kadın tartışır. Kadın tartışır, halbuki tartışmak kadına ait değildir. Tartışmak erkekler işidir. Kadında eğer tartışma ruhu varsa o kadın ne olmuştur? Erkekleşmiştir, kadın tartışmaz. Kadın yumuşaktır, yumuşak kalması lazım, huyunu bozmaması lazım. Ama kalkıp kocası olduğu halde, babası olduğu halde, Kardeşi olduğu yerde bir bakıyorsun kadın veriyor, kadın tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor, tehdit ediyor, vururum seni öldürürüm, satarım, ihbar ederim vesaire diyerekten öyle hareketlerde bulunuyor. Ve bunlar da hepsi e, nedir? Kadının erkekleştiğine gösteren bir ameldir.